İman İslam safında saflaş, müeddeb ol, özleştir ruhunu. Teslim yolda şeriati ihyadır, İhlas, tenhada dahi imandır. Aşk muhabbet ciddi izandır, müeddeb ol, özleştir ruhunu.